Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz, Peygamberimiz tesbihatı nasıl yapardı diye sormuş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tesbihatı farz namazlardan sonra yapmıştır. Peygamberimizin namazdaki sünneti şöyleydi. Sünneti evinde kılardı. Farz namazları ise mescitte kılardı ve farz namazlardan sonra eliyle yani boncuklu tesbih kullanmadan eliyle tesbihat yapardı. Ama günümüzde e, namazlar eve gidip kılınma imkanı olmadığı için sünnet namazlarla farz namaz beraber kılınıyor ve mescitlerde tesbihat yapılıyor. Mescitte yapılan boncukluk tesbihat sünnete uygun bir tesbihat değildir. Peygamberimiz döneminde hiçbir zaman boncuklu boncuklarla yapılmış tesbihlerle tesbihat yapılmamıştır. Herkes tesbihatını kendi eliyle, kendi parmaklarıyla yapmıştır. Bu hususta sahih hadis vardır. Yani herkesin bildiği 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber dedikten sonra tesbihatını yapmış olur. Bununla birlikte başka dualar da var. Aynı rivayetin bir başka şekli de 33-33-34'e tamamlama şeklinde var. İkisi de sünnete uygundur. Ama önemli olan herkesin bu tesbihatı parmaklarıyla kendi yapmasıdır. Bazıları diyor ki bunda ne mahsur olabilir ki? Yani ne, ne kötülük var bunda? Değerli kardeşlerim, bidatlerde bidatçilerin öne sürdüğü her zamanki mazeret budur. Bunda ne kötülük var? Her şeyde böyle düşündüğümüz için maalesef dinimiz günümüzdeki konumuna, günümüzdeki haline gelmiştir. Herkes bunda ne kötülük var diyerek bir şeyler eklemiş ve günümüze gelinceye kadar birçok bidat ve hurafe dinimiz içerisine girmiştir. O halde küçük demeden, büyük demeden her bidatten sakınmalı. Peygamberin üzerinde emri olmayan işlerden kesinlikle uzak durmalıdır. Çünkü bize sünneti seniye içerisinde yetecek her şey vardır. Kurtuluşumuza kurtuluşumuzu sağlayacak her türlü bilgi vardır. Bu nedenle bidatlerden, hurafelerden medet ummanın hiçbir anlamı yoktur. Bununla birlikte şunu da ifade edeyim ki, farz ve sünnet namazı arasını ayırmak gerekmektedir. Yani günümüzdeki gibi camilerde, mescidlerde birleştirilmiş şekliyle kılınıyor. O halde farz namazı kıldıktan sonra tesbihatımızı yaparız. Daha sonra da sünneti kılabiliriz. Buna imkan yoksa sünneti kıldıktan sonra da yapmak caiz olur. Çünkü e, bu şartlarda insanların evlerine gidip namaz kılma imkanı olmadığından bunu yapabilirler.